Ve geliyor bundan rahatsızlık duyuyor. Diyor ki ey Allah Resulü bak Bilal'in kıssasını hiç anlatmıyor. Diyor ki ey Allah Resulü ben Bilal'a e, kara kadının kara oğlu dedim. Bu olayı da diyor Allah Resulü aleyhime çok büyüttü. Ben bundan pişmanlık duydum. Gidip mescitte Bilal'i buldum. Ve giriş kapısına aya kafamı koydum. Ya Bilal gel buna bas dedim diyor. Ama beni affet. Bilal gelip o kafayı kaldırdı. Bu kafaya basılmaz öpülür dedi diyor. Şimdi Ebu Bekir ne ne yaptı burada? kendisine olan cüzünü bölümünü anlattı. Bizim burada kastettiğimiz münafıklar, müşrikler, kafirler din diye dinsizliği din edinmişler değil mümin kardeş kastettik. bu Bekir'le Bilal gibi. Şimdi bu kardeşimle ben bir müzan bir şey oldum ve kışkırtan da ben oldum. Benim kışkırtmamdan dolayı bu bana daha fazla tepki gösterdi. Ben bunun tepkisine takılıp kalmamalıyım. Ben önce benim kendi bölümümü tespit edip bundan dolayı Rabbimden mahfiret dilemeliyim. Zerre miktarı diyor zerre o zerre kadar hatadan dolayı ben kendim için tövbe dileyeceğim. Bu da aynı kendine onu yapacak. Ve Bilal ile Ebu Bekir kıssası oluşacak. Tartışmış, inkıyada düşmüşken sevgileri artıyor. Sarılıyorlar birbirine. Kastettiğim evet. bu. Ama bunun üzerine neyi kastettiğinizi anlayamadım. Tam açıklarsanız. Şimdi tekfir meselelerine götürürsek, toplumdaki İslam diye İslam dinsizlik olanlara götürürsek bu farklı bir olay. Onu şöyle açıkça sormalıyız. Deriz ki, toplumumuzda dindar diye geçinip zaman zaman nefsini ilah edine. Şimdi nefsini ilah edinme var, atalarını ilah edinme var, enaniyetini ilah edinme var. Bunların hepsini tek tek Kur'an'dan, Sünnet'ten delillerini verebiliriz. Allah yolunda savaştığını söylüyor. Ne büyük mücahit cihatçıdır desin diye savaşıyor ve yüzü koyun ateşe giriyor. Tevbe suresinde üstad ve abilerini ilah edindiğinden dolayı. Vaka suresinde görmedin mi nefsini ilah edinenleri ayetleri. Şimdi Allah'tan gayrılarını ilah edinmişler için bunu konuşmuyoruz. Bunu ayrıca sorabiliriz. Yani bu insanın kendi nefsini kınamasıyla alakalı ve mesele değil farklı bir mesele. Sen bunları kastediyorsan mevzuyu oraya götürmeye çalışıyorsan onu ayrıca konuşuruz. Ama şimdi burada anlayamadığını şey ne? Şimdi iki kişi zina etti. Toplumsal olarak bir örnek vereyim. Bir erkek zinayı kadında mı aramalı kendinde mi aramalı? Şimdi erkek olmadan kadın tek başına zina edebilir mi? Kadın olmadan erkek tek başına zina edebilir mi? İkisi de birbirinin bu günahı işlemesi için ne, ne yaptılar? Vesile oldular. O zaman o, ki, o da kendi günahını. Burada ne yapıyor İslam? Nur suresi ayet 2 evet Nur suresi ayet 2 zina eden mümin kadına zina eden mümin erkeğe acımadan yüz tane sopa vurun bekarsa evli ise mağaz kıssasında biliyorsun rejim geliyor. Şimdi burada erkek ve kadın olarak ayrılıyor mu ona doksan vur buna elli vur şahitliğinde şehadetinde ayrılıyor hükümün şeyinde icrasında uygulanmasında böyle bir ayrım gelmiyor. Çünkü günahlar müşterektir. Biri birine vesile oluyor burada biz komşumuzla müşterek bir günaha sebep olduysak ben kendi bölümümü düşünmeliyim. Bundan dolayı tövbe dilemeliyim çünkü zerre kadarı bile yazılmış. O zerre kadar mahşer günü karşıma çıkacak. Umulur ki o zerre benim ateşe girmeme sebep olur. Bukhari'de gelen bir hadis-i şerifte zerre kadar hayır da cennete girmeme sebep olur. Bismillah'ın tefsirinde diyor ki adamın birisi diyor amelleri iyilikleri sağ günahları sol teraziye koyuldu. Adamın günahları ağır bastı ve cehenneme atılmak üzere diyor melekler aldılar. Allahu Azza ve Celle nida etti, durun. Bu kulum falan ağacın altında oturmuş, sade benim rızam için Bismillah yazmış, ağacın kovuğuna koymuştu. Ben bunu katımdaki en yüksek dereceyle artırıyorum. Koyun teraziye. Koydular diyor adamın hayırları ağır bastı ve cennete gitti. Bak gördüğün gibi cüzi bir yaptığın şey bile işlemiş olduğun günah ve il günah veya sevaplar doğrultusunda çoğalarak cennete veya cehenneme sebep olabilir. Ben günahımdan, hatamdan dolayı ben kendime düşeni alırım. O da aynı şeyi yaparsa, o da kendine düşeni alırsa ortada bir yerde buluşuruz. Bilal ile Ebu Bekir'in yaptığı gibi. Daha bunu örneklendirebilirim hadislerden, sahabelerden. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir. Habbab mevzundan da örnek vereyim, çok daha iyi anlar. Habbab radıyallahu anh'ı kisra yağ, kaynatılmış, yağ kazanını atmak üzere tehdit ediyor. Bunun vücudunda muhtelif yerlerini kılıçla ve okla yaralıyor. Diyor ki Muhammed ayrıldır demesen e, şey Muhammed'den Kisra ayrıldır demesen seni şu kaynayan yağ kazanına sokacağım diyor. Ve kendi Habbab'dan önce birisini yağ kazanına sokuyor kemiklerini çıkarıyor. Bak şimdi ne kadar küçük bir mevzusu, mevzunun endişesini duyuyor. E, Habbab radiyallahu anh ağlamaya başlıyor. Korktun değil mi diyor. Hayır diyor korkudan değil. İsterdim ki Allah'ın Resulü'nün yanında olayım. Her parçam Allah'ın dini ve Allah yolunda kesilerek şehit olayım. Oysa ki böyle ölüşümü alıyorum. Bu Kisra diyor ki ya nasıl bir inanç? Ben seni kaynatılan yağ kazanına koyacağım. Sen hala düşündüğün şeye bak. Ben seni diyor affederim ama bir şartla. Nedir şartın? Alnımdan öpersen diyor. Diyor ki alınından öperim ama 40 tane esiri de serbest bırakırsan. Tamam diyor. Ulan düşündüm ki diyor 40 tane Müslümanın ve kendi hayatımı kurtarmak için bunun alnından öpmemde ne bir sakınca olabilir? Öptüm ve bunları serbest bıraktı diyor. Eskinin kafirleri de delikanlıydı sözünde durur, dururlardı. Serbest bıraktı bu sefer diyor bunun endişesini duymaya başladım. Hata mı ettim? Niye yaptım diyor. Bu endişeyle Allah Resulü'ne gelerek sordum. Ya Rabbim, Rabbin seni isabetli kılmış diyor. Subhanallah. 40 tane mücahidin sahabenin hayatını kurtarıyor. Ee, ve bir müşriğin arnından öpme karşılığında bunun dahi endişesini duyuyor. Bizim kavgalarda tartışmalarımızda. Komşumuzla, kötülüğümüzle, anne babamızla, sorunlarımızda bu alnını öpme kadar hatamız yok mu? Bunun endişesini duymamız gerekmiyor mu? Çünkü diyor ki zerre kadar şer de bak. Ve hele ilk körükleyen bizsek. bu Bekir'e bak işte. Kara kadının kara oğlu. Cehenneme götürür mü Ebu Bekir'i bu? Bunun endişesini duyuyor, ağlıyor, geliyor. Kafasını mescidin şeyine koyuyor. Bu demek değildir ki yüzde seksen mazurdur. O da yüzde seksen kadar hatalıdır tabii ki. Allah katında onun da yüzde seksen, yüzde doksan kadar şeyi vardır. O da kendi bunu düşünmeli. Düşünemiyorsa düşünmesi için kin ve nefret yerine dua etmeliyiz. Rabbim ona anlayış ver. Bu hatasını anlamasını sağla. Bazen ufak bir tevekkülsüzlük dahi büyük bir savaşın kaybına sebep oluyor. Örneğin, Fetih Savaşı'nda Müslümanlar yüz elli bin kişiydi. Mekke'nin Fetih günü. Müşriklerden çoktuk ve zengindik diyor. O gün diyor çok ve zenginliğimize güvenerek diyor Allah'a olan tevekkülümüz azalmıştı. Ve o gün diyor bir süreliğine hizmete uğradık. Atlarımız, merkeplerimiz savaştan dönüp kaçmaya başladılar diyor. Bak ufak bir, bir, bir savaşı, 150 bin kişilik bir orduyu dahi kaybetmeye sebep oluyor. Günahı ne? Ufak bir tevekkülsüzlük. Onun için her cüzde, her hatada kendimize ait olan bölümü ayırmalıyız büyük günahlar bundan olmuyor mu? Müslimde gelen bir hadiste ne diyor Allah Resulü? Siz ateşinizi yakan ateşinizi kendiniz götürürsünüz. Çölde bir topluluk düşünün diyor. Yiyeceklerini ısıtacak hiçbir şey bulamazlar diyor. Dolaşırlar diyor. Ufak tefek çarçöp edinirler. Bir araya yığarlar da yiyeceklerini ısıtacak bir ateş oluştururlar. İşte günahlar da böyledir diyor. Ufak tefek çarçöplerden oluşur diyor. İkinci hadiste diyor ki mümin diyor kalbinin kararması şudur diyor. Zineye baktığında diyor kalbine ufak bir nokta atılır. Subhanallah zineye bakacaksın kalbine ufak bir nokta atılır günah olarak. Bakmaya devam ettiği zaman diyor kalbi diyor hasır çubukları gibi günahla örülür diyor. O kalp gafillerden olur doğruyu görmez anlamaz diyor. Bunun örülmesine doğruyu görüp, görüp anlamamasına gafillerden olmasına ne sebep oldu? zineye bakması ufak bir nokta atıldı bunda ısrar etmekle kalp ne yaptı hasır çubukları gibi örüldü ve hakkı görmeyen gafillerden oldu diyor bakara suresinin son ayetlerindeki talut ile calut kıssasına bakınız kafir olmalarına sebep neydi bir komutan istemeleriydi komutan istemeleri komutanın gelmesine sebep oldu komutan gelince isyan ettiler ya bu talut kim ya bizim gibi biri bizde böyle kelli felli birini bekliyorduk nüfus yönüyle bizden tesirli ''Evlat yönüyle bizden güçlü değil, bu olmaz.'' dediler diyor. ''Ve neyse zoraki itaat ettiler.'' Sonra Allah'u azze ve celle komutanı beğenmemelerinden dolayı nehirden su içme mevzuyla imtihan etti. Ve dedi ki subhanehu ve teala ''Şu nehirden kana kana su içmeyin.'' ''Şimdi Allah'u azze ve cellenin neherinden kana kana su içersen Allah'ın hazinelerinden bir şey eksilir mi?'' ''Haşa ne olacak Senin su içmenle ne olur?'' ''Az biraz içmek müstesna.'' dedi. ''Ve diyor nehirden kana kana su içtiler.'' Bu günahları ölüm korkusunu sardı kalpleri ve savaştan kaçmalarına sebep oldu kafirlerden oldular diyor. Görüldüğü gibi cenneti ve imanı elde etme bazen çok ufak bir şeyle cenneti ve imanı kaybetme de bazen çok ufak saydığımız bir şeyden oluyor. Kin ve nefret duyduğumuz o insan olur ki Allah'ın veli kulu olur dostu olur. Burada benim bu kastettiğim tasavvufi Allah'tan gayrinin Rab ve İlah edinmiş... Dinde olmayıp hala kendini dindar zanneden insanları düşünme, tefekkür etme. Sahabe gibi bir topluluğu tefekkür et. Ve onlardan konuşurken diyor Allah Resulü, Müslim'de ve Bukhari'de geliyor, dilini dişlerin arkasına çek diyor. Yani diline sahip ol diyor. Çünkü kalbinde yer yapan diline sudur eder. Kalbinde de yer yaptırma diyor. Kalbinde bir şeyi böyle içirirsin, içirirsin, içirirsin, o başlar diline. Küfrü kalbinden geçirirsin, geçirirsin diline başlar. Dilinde de geçirdiğin zaman alışkanlık yazılır. Ve o yalancılardan yazılır diyor aslında. Selam. Selam. Sağ olasın. <gülüyor> tamam. Ne zaman geldin? Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Tamam, iyisin. <gülüyor> Bitirdin mi? Allah bir bitiremedi İyisin inşallah. inşallah. Ne kadar İyiyim. kaldı? İnşallah yine görüşelim, konuşalım. Amin. Allah razı olsun. Hoş geldin. Ve meramını tam anlamamış olabilirim. Yani belki kastettiğin sorulara tam cevap vermemiş olabilirim. Ama teyder tey inşallah. 35 Rica ederim. 35 saniyeyle Kur'an kursu çıkıştı. İmam Hatip mevzunu ve 17 ile 19 yaş arası. Arkadaşlar yanlış tepkili etmesin. Çok hızlıydı. Şimdi... Askerden sonra tövbe ettin. Namaza başladım. Çok güzel. <gülüyor> ki Enamladın. Bu önemli. Dediğim Bu, gibi bir çok iki buçuk önemli. yıllık ayrı bir zamanımız oldu. Çok ayrı bir zamanımız. Yani ayrı bir kefede değerlendirilecek bir zaman. E, şu an itibariyle çok sıkıntı çekiyorum. O şey içine dalamıyorum. Çevremi, tüm çevremi değiştirdiğim halde. Hatta buraya gelmeme vesile olan Fatih arkadaşım diyor ki yetim başı okşay. Kendimi mi okşayım diyor ben de. Şimdi... Bunları affettirecek sana bir hadis nakledeyim mi inşallah. Sahih Buhari'de geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki her kim İslam'ı seçip ona göre yaşamaya başladıysa, başladıysa kendisinin ahlakını İslam ahlakıyla ahlaklandırırsa Allahu Azze ve Celle geçmişte ve gelecekte işlediği günahları kendine affeder, bağışlar. Hocam öyle de anında yaptın işte şeytan tam anlarda uğraşıyor. Müslüman topluluğuyla Müslüman topluluğuyla buluşlar. Onun içinde şöyle diyor. Bu aslında sizin imanınızdandır. Hiç kılmazken daha daha rahattınız. Hiç şeytan uğraşmıyordu. Çünkü onun istediği şeyleri yapıyordunuz. Diyor ki Ademoğlu namaza başlayınca şeytan hüngür, hüngür ağlar. Eyvah! Ben secdeyle emrolundum. Ben secde etmedim. Cehennem benim. Ademoğlu secdeyle emrolundu. O secde etti. Cennet de onun deyip son çırpınışlarıyla uğraşır. Bir süre devam ettiğinizde onların hepsi kalkar. Kalkacak inşallah ve mümin toplulukla beraber olun. Çok, çok ol. Ol Allah'a emanet Rica olay olay Güzel, güzel. İnşallah. İnşallah. Amin. Aldım. Deşin, Allah Hadi Allah. A... Ne zaman gideceksin? Ey bayramda buradasın. Görüşürüz inşallah. Hadi Allah'a emanet, Allah emanet ol. Ha? Kaçtı mı sen? <gülüyor> Delil isterim. çepeçevre onu kuşatırsa içinde ebedi kalacağı cehenneme girer. Şimdi bak tefsirine baktım ben, demek ki sadece insan şirkten dolayı ateşe girmiyor. Günahlarda ısrar etme bilinçli olarak bu çepeçevre kuşatmadan kasıp ısrarcı olma günahlarda. Ve bunu bu günahın reklamını yapma, davet etme olarak alıyor. Buradaki çepeçevre kuşatma o. Günah işliyorsun, ısrar ediyorsun, pişmanlık duymuyorsun. Bu günahları arada başkalarının da işlemesine vesil oluyorsun, davetçi oluyorsun. Buradaki çepeçevreden kasıt bu. Ve o hakkı görmemeye başlar, imanı terk eder, müminleri terk eder, cehenneme götürecek amellere ulaşır diyor. Buradaki çepeçevreden kasıt oluyor. olmak. Gün Hem ısrar ediyor hem de vesile de oluyor günah iştene. Kendi işlediği gibi saklaması. Allah affetsin. Müslümanların yanında Müslümanların yanında içmemeye gayret et. Onları şahit etmemeye gayret et. Böyle böyle de bırakmaya gayret et. Çünkü günah. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş bırakmaya gayret et. Çünkü bak ufak bir günah da olsa şahitlendirme var. Günahını onu şahitlendiriyor onu şahitlendiriyor. Şahitlendirme var. Kurtulmaya gayret et ki Allah yardım etsin. Yani şimdi bak çepeçevre şu. Adam sigara içer, buna alışmıştır. Ya günah olur mu ya ne varmış sigarada der. O günah onu çepeçevre kuşatmıştır. Onun günah olduğunu kabul etmek, yanlış olduğunu kabul etmek, kurtulmaya çalışmak bir erdemdir. Ve bırakmak, terk etmek için bir adım o işte. Ama şunu düşün işte ben hastayım hastalığımı kabul etmiyorum. Ya doktor bey ben sağlamım diyor. Ciğer gitmiş sağlamım diyor. Tedavi olabilir mi? Eğer hastaysam önce hastayım deyip, doktoru verdiği reçeteye uymak zorundayım. Aynı günah işleyen bu insan da böyle. Rabbim beni affet bu günahtır, beni kurtar. Eğer bu günah değildir demeye başladığın zaman tehlike orada. İşte o çepeçevre kuşatma başlamıştı. takdir edilmişi engelliyor. O günün yani bir sonraki günün takdir edilmiş rızkı o rızık varlığından dolayı engelliyor. Aynen öyle diyor Allah Resulü. Ya Ayşe bugünün rızkı başkaydı. Onu sadaka etseydin de diyor. Allahu Alem. Benim Filist'imde var ama sadaka mı etseydin? Sadaka yani. yani etseydin Aynı zamanda da bu ve züht oluyor. İslam'da bu züht oluyor. ihtiyacın dışındaki sadaka Ihtiyar, hayır falan yani. nasıl yani. buna niyetler şey şunu yükseltin ee, evet. açık mı bu evet, açık, açık. kadınların soruları vardı etmeyelim. Kurbandan bir parça vermeyip sadece ücret vereceğim. Niye öyle yaptınız? Kim istiyor? Ama işte nefsinizi ve ailenizi diyoruz. Onlara bırakıyorsun zaten. Yani bırakman yanlış. Bir bu son, bu senedeki sonradan yapmayın. Sadaka verin sadece onlara. Mesela zorluyorlarsa deyin ki tamam biz bu sene size örneğin yüz lira, elli lira, yetmiş lira vereceğiz. Yüz on lira vereceğiz. Çocuğa versin. O da orada ezilmesin. Gerçi sadaka istenilmez. Verilir. Ama istiyorlar madem. Ama kurban o bayram şuurunu ailenin katması, yani hissetmesi gerekiyor. Şunu Geçen gün ben şıkarıda konuştum. Diyorlar ki çarşamba günü şey olacakmış. Kurban olacakmış. Bayram tamam. olacakmış. Yani çarşamba birinci günü. Ule, e biz nasıl koymuyoruz. yapacağız şimdi? Bayram namazını mı kılacağız burada? Ne yapacağız yani? İkinci gün oluyor. Sakınca yok zaten. Tamam. Yani ikinci Şu hanımların sorularına cevap verelim. Kurban keserken okunacak dua hangi sürenin hangi ayetidir? Bu benim hayatım, namazım, orucum. İnne salatu ve ayeti. Ayrıca bir de Bismillahüllaümme minke ve leke Allahümme minni. Bu kardeşimiz Hüsnül Müslim'de ikisi de var oradan faydalanabilir. İkincisi öğlen ve yatsı namazının son iki rekatı sünnettir. Dört rekat kılınabilir mi Allah Resulü rahmet duasını neden okuduğunu, delili nedir? Kimin sünnetidir? Sünnenin de. Öğle ve yatsı namazının son iki rekatın sünneti. He, sahi Müslim müslimde geliyor. Ayşe validemiz diyor ki namaz bölümünde. Her kim günde 10 ve 12 rekat sünnet namaz kılarsa Allah ona cennete bir köşk yapar diyor. sahih Müslim 1 ve ikinci ciltlerde Ayşe validemizden geliyor. 2 de geliyor. 4 de geliyor. 2 kılınırsa 10 oluyor. 4 kılınırsa 12 oluyor. Her kim günde 10 ve 12 rekat kılar diyorsa sahih Müslim Müslim'daddis. 3 sahip olduğu parayı borç olarak vermişse bunun zekatı var mı? sahip olduğu parayı borç olarak vermişse bunun zekatı var mı? Borcu gelebileceğine kesin kanaat getiriyorsa yani bu sağlamdır. Bana söylediği gün borcunu verir diye kanaat getiriyorsa zekatını verebilir. Ee, borç verdiği kişi düşkün ve yoksulsa, borcunu ödeyememe durumu varsa verdiği o borcu da zekat olarak sayabilir. Eğer verdiği kişi müminlerden ise. Dört Allah'ın Alınan maaşı harcanıyorsa zekatı var mıdır? Alınan maaş kendine aileye yetiyorsa zekatı yoktur. Ee, harcadıktan sonra biriken malın zekatı vardır. Yüzde iki buçuk veya kırkta bir. Harcadıktan sonra vasat mümin bir ailenin israf etmeden harcadıktan sonra e, birikmiş malı varsa zekatı vardır. Alınan maaş ancak ailesine yetiyorsa bunun zekatı yoktur. Kadınların mihir olarak 90 gram, örneğin birikmiş 90 gram altın varsa bunun yüzde iki buçuğunu paraya çevirir, yüzde iki buçuğunu yani kırkta birini zekat olarak verir. Bir elin zekatı yok, bir binin zekatı yok, bunların zekatı yok. 90 gramdan aşağı yani 50-60-70 gram altını varsa bunun da zekatı yoktur. Bir binin zekatı yok, bir evin zekatı yok, alınan maaşıyla ancak geçiniyorsa zekatı yok. Zekat, birikmiş olan, yani 100 grama yakın birikmiş olan malın zekatı vardır. Tatavular ikide kılınabilir, 4 kılınabilir. Yani tatavu derken sünnetleri kastediyor. 22 ee, de kılınabilir 44 de kılınabilir. Bunları içeren böyle genel bir hadis var. Kalktınız mı?